واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل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 اللهم إنا نوضبك بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم كفين بما شئت اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمورب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب والنبيين وأنت المال على حب bingiz zalqaba wel yatam wel yatam wel misakin wa Wa aqaama as-salata wa anta al-zakaata wa al-mufuuna bi ahdihim iza أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأذاء إليه بإحصان ذلك تخفيف من ربكم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك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 Faman badalahu badama sami'ahu fe inna ma ismu fe inna ma ismu ala lazine yubadilunahu inna allaha sami'un Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, meğfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah-u Şan, hakkı hak olarak tanıttırıp, hakka tabi olmayı, batılı batılı olarak tanıttırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Okuyacağım, okuduğum ayet-i kerime Bakara suresinin 177. ayetinden 181. ayetine kadar inşallah bugün onu göreceğiz. <gülüyor> Le değildir, ne değildir? El birre iyilik değildir. En tuvallu çevirmeniz, neyi çevirmeniz? Vucuhekum yüzlerinizi. Ne tarafa? Kıble tarafına, hangi tarafa? El meşrik, doğu tarafına, vel mağrib ve batı tarafına. ولكن فقط البرء إيلك من O كيمسنين kişinin ki amene iman etmesi kime billahi allaha ve'l-yevmil ahiret gününe ve'l-malaiket meleklere ve'l-kitabi kitaba ve'n-nebiyye peygamberlere nebilere ve atâ, vermesi neyi el malını kime ala hubbihi ona olan sevgisine rağmen akrabalara Vel yetama yetimlere vel mesakin yoksullara ve bin es-sebil yolculara ve sa'ilina dilencilere ve fir ve ikame dostu kılması neyi es salate namazı ve ate vermesi ez zakate zekatı ve el ne? yerine getirmesi neyi ba'de ba'dehim ahitlerini bi ahlihin ahitlerini izâ âhadû âhitleştikleri zaman ve sabirene sabretmesidir ne zaman fîl bâ'is sıkıntıda ve darrâi hastalıkta ve hîne'l bâs ve savaştâ ulâike işte onlar var ya ellezîne sadıkû onlar sadıklardır dost doğru olanlardır ve ulâike işte onlar var ya hum onlar muttaquna muttakilertir. Şimdi Cenab-ı Mevla 77. ayet 177. ayet-i kerimede buyuruyor ki Bakara Suresi'nin İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafa çevirmeniz değildir. Fakat iyilik kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, nebilere iman etmesi, ona olan sevgisine rağmen malı akrabalara, yetimlere yani insan malı çok seviyor ya yetimlere, yoksullara, yolculara, dilencilere ve kölelere vermesi, namazı dost doğru kılması, zekatı vermesi, ahitleştiklerinde de ahitlerini yerine getirmesi, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşta savaşta da sabretmesidir. İşte onlar sadıklardır. İşte onlar var ya, onlar muttakilerdir diyor Allahü Teala. Katada der ki bize anlatıldığına göre bir adam Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir nedir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü, Allahü Teala bu ayeti indirdi. Yani iyilik, bir, bir iyilik demektir. Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam o adamı çağırarak kendisine bu ayeti okudu. Bir, iyilik, hayırda genişlik, güzel davranış. Bir, Müslümanların gerek kendi aralarında, gerekse İslam devlet, devletinin gayrimüslim vatandaşlarına karşı güzellik ve adaletle davranmaları anlamında da kullanıldığı gibi, Müslümanın Allah'a karşı olan görevlerini ifade ederken, işlediği salih amellerin bütünü anlamına da gelmektedir. Bir, Bir takvanın kendisidir. Allah'tan korkusun, korkunun kendisidir. Allah'ın emrine uyup ilahi murakabeyi yakinen kavramaktır. Allah'ın gözetimi altında olduğunu yakinen kavramaktır. Tasavvuru, şuuru, ameli ve Allah'a yönelişi birleştirmek demektir. Ferdin ve toplumun vicdanına hükmeden tasavvur ile ferdin ve toplumun hayatını düzenleyen amel Allah'ın istediği ölçüler dahilinde birleşirse işte o zaman bir gerçekleşir. İyilik gerçekleşir. Çünkü Kur'an genel olarak Toplum hayatında hakkaniyet ve sevgiyi özellikle vurgulamaktadır. Yani başkalarına karşı hakkı gözetmek ve saygı göster, sevgi göstermek Kur'an'ın insanlar için emridir. İşte bu bir ile açıklanabilen geniş, bol ve sürekli olan bir hayırdır. Yani birin bu kadar manaları var. Bir evet. Evet. Şimdi 178. ayette ise Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Bugün toplum yarasının en önemli yaralarından birisiyim. Stavz Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühellezine amenu, ey iman edenler. Kutibe yazıldı, farz kılındı kime? Aleykum size ne farz kılındı? El-kısası kısas. Nerede de farzlar? Bitti. Yok. Size kısas farz kılındı. Neden? Fi hakkında. Kimin hakkında? Gatilâ öldürülenler hakkında. Yani birisi birisini öldürdüğü takdirde sizin üzerinize onu kısas etmek farz kılındı. Nerede o farzlar? İslam'ın hakim olmadığı yerde o farzlar yerine gelebilir mi? Kim kimle efendim kısas yapılır? El-hürru, hür bil-hürri, hür ile hür ile hür birbiriyle kısas yapılır. Vel-abdu köle bil-abdi, köle ile Vel-unsa kadın bil-unsa kadın ile, yani kadın kadını öldürdüğü zaman kadına kadın. Fman her kim, kimde? Üfye lehü affedilirse, neden? Min ahi kardeşi tarafından affedilirse, şey on bir şeyle. Fettibaun artık ona uymalı. Neye? Bil megrufi örfe, örfe göre. Ve adaun ve ödemelidir, ilahi ona bir ihsanın güzellikle. Yani eğer kardeşi onun Efendim kısas yapılmasından vazgeçip efendim diye olduysa o zaman örfe göre güzel bir şekilde ödesin. Zalike işte bu takfifun bir hafifletmedir. Kimin tarafından? Rabbi <gülüyor> Kum rabbiniz tarafından. <gülüyor> ve rahmetun ve rahmettir. Femen her kimde eteda haddi aşarsa ne zaman? Ba'de. Sonra. Zalike bundan. Fe onun için vardır. Azabun bir azab. Elimun çok acıklı. Bakın Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılıntı. Hür ile hür. Köle ile köle. Kadın ile kadın. Her kim kardeşi tarafından bir şey affedilirse artık örfe uymalı ve ona güzellikle ödemelidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim de bundan sonra haddi aşarsa onun için acıklı bir azap vardır. Toplumun yarası görüyor musun? Eğer bu toplumun içinde bu kadar insanlar, askerler, polisler öldürülen... Kanları heder olan bu insanların onları öldüren bir taneye bir, bir kişiye bir kişiye bir kişiye asılsaydı meydanlarda günlerce televizyonun önünde reklam yapılsaydı bak ölümün cezası birisi birisinin öldürdüğünün cezası budur deneseydi bak bakayım bu kanın önü dururdu, durur muydu durmaz mı Mümkün müydü artık birisinin birisine silah çekmesi? Bu ayet kerime cahiliye devri insanlarında zulüm ve şeytana itaat hüküm sürüyordu. Onlardan güçlü olan bir kabilenin kölesini başka bir kabilenin kölesi öldürüldüğünde buna karşılık kesinlikle hür bir adamdan başkasını öldürmeyi kabul etmeyiz derlerdi. Diğer kabilelerden bir kadın bunlardan bir kadını öldürdüğünde de bunun yerine bir erkekten başkasını kabul öldürmeyi kabul etmeyiz derlerdi. Yüce Allah bu haksızlığı ortadan kaldırmak için hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür mealindeki ayeti indirdi. Bugün doğdu hale var. Adam mesela diyelim ki bir erkek bir kadın öldürdü. Ya bir kadın bir kadın öldürdü. Yok biz onun yerine erkek öldüreceğiz. Yok kadın kadın öldürmüş. Siz erkeği niye öldürüyorsunuz? İşte Cenab-ı Hak burada Ardında ve sizin için vardır. Ne vardır? Fil kısası kısasta hayatun hayat vardır. Değil mi? Bakın kısasın olduğu yerde hayat var. Kimin için? Ya ulilel elbab, Ey akıl sahipleri. Leallekum umulur ki tettekun sakınırsınız. Cenab-ı Hak Cellevale Hazretleri 179. ayette de kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri. Umulur ki sakınırsınız. Demek ki Kısasta hayat var. Niye? Çünkü biri ölüyor, milyonlarca insan hayat yaşıyor yani. Hayatı garanti altına alınıyor. Ya. Evet. Kutibe yazıldı. Aleyküm size. Ne yazıldı? İlahadar'a gelip çattığı zaman ne çattığı zaman? Ehadikum sizden birine. Neyi? El maut ölüm. Sizden birine ölüm gelip çattığı zaman in eğer terake bırakacaksa hayran bir hayır. El vasiyetu vasiyet etmek. Lil validaini ana ve babaya vel akrabine akrabalara ve akrabalara bil ma'rufi örfe uygun bir şekilde. Hakkan bir hak olarak kimin üzerine alel muttaqin muttakiler üzerine. 180. ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizden birine ölüm gelip çattığı zaman eğer bir hayır bırakacaksa anaya, babaya, akrabalara örfe uygun bir şekilde vasiyet etmek muttakiler üzerine bir hak olarak size yazıldı yani farz kılıldı. Demek ki bir mümin öleceği zaman eğer hayır bir şey bırakırsa, arkada bir şey bırakırsa o bıraktığı şeyi Birilerine vasiyet mesela yapması nedir? Muttakiler üzerine bir haktır. Anasına, babasına, akrabasına, kime mesela dilerse, kime ister, kimi isterse, en yakında tabi bu isteyen kişi, başta ana baba, ondan sonra çoluk çocuk, en yakın olan, ondan sonra sırasıyla gelir. Bazı alimler ana ve babaya, yakın akrabaya vasiyetin mensuh olduğunu söylemekte deseler de, yani, bu hüküm kalkmıştır diyor denilse de diyor bir kavle göre de bu ayet-i kerime küfürleri kafir olmaları sebebiyle varis olmayan ana ve baba ve yakınlarından hakkında nazil olmuştur yani şimdi kafir olan ana ve babaya kafir olan evlada direkt miras hakkında sakıt olur çünkü Müslümanın Müslümana mirasçı olması vardır Kafir Müslümana mirasçı olamaz. Evet. Zira özellikle İslam'ın ilk yıllarında öyle oluyordu ki kişi Müslüman olurken anası, babası veya yakın kendisine varis olabilecek bir akrabası İslam'a girmiyor. Kafir olarak kalıyordu. Din ayrılığı aralarındaki verasete engel olurken ayet işte bunlara bir çeşit akrabalık hakkını muhafaza etmek üzere vasiyette bulunabileceğini de bildirmektedir. Yani yani veraset hakkını mesela efendim e, din ayrılığından ötürü o veraset hakkında sakıt olur. Yani dinle mesela diyelim ki bir Yahudi bir Müslümana varis olamaz. Bir Hristiyan bir Müslümana varis olamaz. Ancak Müslüman Müslümana varis olabilir. Femen her kimde beddelehu onu değiştirirse ne neden ba'de sonra neden sonra Masemi ahu bunu işittikten sonra yani bu vasiyeti kim işittikten sonra ardında değiştir yok böyle demedi yok şöyle yaptı derse. Fı inne ma elbetteki ithmuhu bunun günahı aleldiine yubeddilu nehu onu değiştirenlerin üzerinedir. kim onu değiştirirse onun günahı onların üzerinedir. İn inne şüphesiz ki Allah'a Allah Semiun semi'tir, Alimun Alim'dir. Yani her kim diyor Cenabı Hak bunu işittikten sonra onu değiştirirse bunun günahı elbette ki onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz ki Allah Semi'i işitendir, Alim biledir. Sadakallahul Azim 181. ayet-i kerimede kalıyoruz. Bir dahaki ömrümüz varsa 182. ayette femen khafe min musin ayet kermesiyle başlayacağız inşallah ömrümüz o güne kadar varsa. Şimdi edebü'l lisan'da okuyoruz biraz. Edebü'l lisan'da lanetçiliğin kötülüğünde kalmıştık geçen hafta. 262. hadiste kalmıştık. İmran bin Hüseyin radiyallahu teala Anhu'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min seferlerinden birinde Ensardan bir kadın devesinin üzerine üzerinde sinirlendi ve deveye lanet etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu işitince buyurdu ki o devenin üzerindekileri alın ve onu bırakın. Zira o lanetlenmiştir. İmran radıyallahu an dedi ki, Ben hala o devenin insanlar arasında yürüdüğünü ve kimsenin ona dönüp baktığını görür gibiyim. Dönüp bakmadığını görür gibiyim. Madem lanetlediniz bırakın o zaman gitsin. Evet. Başka bir hadisi şerifte 263. hadiste yani lanetleme o kadar kötüdür yani bunun kötülüğüm babından yani 263. hadiste İbrahim en nihai Allah'ın falana lanet et gecesini ve gündüzünü lanetle diye diyen adam hakkında dedi ki onlar da bizi Allah'a isyan ettirene lanet et derler onlar da Bizi Allah'a isyan ettirene lanet et derler. Diğer bir hadiste 264. hadiste Yahya bin Ebi Kesir radıyallahu anhudan Ümmü Derda'nın radıyallahu anhunun komşularının yanına girdi ve onlar lanet okuyorlardı. Bunun üzerine dedi ki sizler lanet edici olduğunuz halde nasıl sıddıklarda olacaksınız? Yani birbirinizi lanet ettiğiniz halde nasıl doğrulardan olacaksınız? 265. hadiste Kâb radıyallahu anhudan kim bir günahın sebebiyle olması dışında lanet ederse, o lanet sahibine dönene kadar gök ile yer arasında döner dolaşır. Allah'a 266. hadiste Hükeyim bin Cabir'den Ebu Derda radıyallahu anhı'dan arkadaşları arasında Yüzünü örtmüş Uzanmış halde yatıyordu Ona şişman bir rahip uğradı Dediler ki Allah'ım ona lanet etti Dizleri ne kadar da kalın Bunun üzerine Ebu Derda Dedi ki Önce Az önce kimi lanetlediniz Ona durumu haber verdiler Bunun üzerine dedi ki Kimseye lanet etmeyin Zira lanet edici kişi kıyamet gününde Allah katında sıddıklardan olamaz. Doğrulardan olamaz. Ya ya lanetlemek çok kötüdür. 267. hadis Salim radıyallahu anhı'dan İbni Ömer radıyallahu anhı çok sinirlendiği zam bir seferde bir sefer dışında hizmetçisine lanet ederken işitmedim. Demişti ki Allah'ın laneti üzerine olsun. Bunu söylemeyi de hiç istemezdim. Bunu söylemeyi de hiç istemezdim. 268. hadiste Hüseyin bin Abdurrahman es sulemiden Mücahit radiyallahu an dedi ki derken şöyle derken işittim diyor. Bir kavmin şeytanı zikredip de şeytanın orada olmaması nadir bir hadisedir. Şeytan bir kimsenin kendisine lanet ettiğini işitince sen zaten lanetlemiş olanı lanetledin der. Onun arkası, arkasını la ilahe illallah sözü kadar kesen bir şey yoktur. Şeytana lanet ettikten sonra la ilahe illallah deyip. Ebu Derda 269. hadiste Ebu Derda radiyallahu anhı'dan dedi ki Resulullah aleyhissalatü buyurdu. Kul lanet ettiği zaman lanet semaya yükselir. Ve sema kapıları ona kapanır. Sonra yeryüzüne iner. Ve yeryüzünün kapıları ona kapanır. Sonra sağa ve sola gider. Gidecek yer bulamaz. Bunun üzerine lanet edilene gider. Eğer o lanete layık değilse lanet edicisine döner. Yani birisi birisine lanet ederse eğer o laneti hak ettiyse ona gider değilse kendisine döner. Ya. Tabi ki. Ebu Derdar radıyallahu 270. hadiste Ebu Derdar radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz lanet ediciler kıyamet gününde şehitlerden ve edici, ed şefaat edicilerden olamazlar. Yani ne şehit olurlar ne şefaatçi olurlar. Yine bir başka bir hadiste 271. hadiste İbni Ömer radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mümin Lanet edici olamaz Yani mümin Müminin sıfatında o yoktur Etmez o 270. 272. el hadiste Fuday Fudayl ibni Yaz der ki anh, Dünyada bir şeye Bir hayvana veya bunlardan başkasına Söver Allah seni rezil etsin Allah sana lanet etsin diyen kimse yoktur ki O da Allah bizi Kendisine isyan ettireni rezil etsin demesin. Sonra Fudail dedi ki, ey isyankar ve en en isyankar ve en zalim olan ise Adem oğludur. Yine başka bir hadiste, 273. hadiste Salim bin Abdullah bin Ömer'den, İbn Ömer radıyallahu an bir kişi dışında kimse hiç kimseye lanet ettiğini duymadım. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lanet edici olmak mümine yakışmaz. Lanet edici olmak mümine yakışmaz. 274. hadiste Enes bin Malik radiyallahu anh bir adam devesi üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Adam devesine lanet edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Ey Allah'ın kulu lanetlenmiş deven ile bizimle yolculuk etme. Da bir şey ya, ya, bir ya. Evet, burada kalıyoruz 275. hadiste hı hı. ve bir başlıkla geliyor mizahın kötülenmesi. Selef hı. mübah olan şeyler dışında mizahı şakayı ayıp saymışlar ve bundan sakındırmışlardır. Düşmanlığa sebep olan vakarı gideren, yalanla karşılık olan insanların malına ve şerefine dokunan mizah türleri yasaklanmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şaka yapmış ancak doğruyu söylemiştir. Gelecek inşallah dersimizde bu konuyu işleyeceğiz inşallah ömrümüz varsa mizahın kötülenmesi. Evet bir şiirimiz var 23. şiir Kalem ile Cihad. Kalem ile cihat etsen her zaman hakkı kolla. Müminleri kaleminle teşvik etsen bu yola. Kuşan sen kaleminle o senin zırh ve kalkanındır onunla çık yola. Gece zahit, gündüz mücahit ol başını koy bu hak yola. Kalemdir savaşları kızıştıran. Kalemdir müminleri coşturan. Kalemdir cepheden cepheye koşturan, kalemdir düşmanı şaşırtan. Kalem, alimin kaleminin mürekkebi şehidin kanıyla tartılır. Çünkü kıyamette öyledir yani. Çünkü şehidi o cihada teşvik eden alimdir. Alimin kaleminin mürekkebi şehidin kanıyla tartılır. Hakkın huzurunda onun dereceleri arttırılır. O kalem ile cennet satın alınır. O kalem ile dost ile düşman birbirinden ayrılır. Kalem değil mi mesela manşetler attıran? Kalem değil mi insanları birbirine düşman ettiren? Ya. Kalem tutan ellere sesleniyorum ne olur dinle. Kalemini hep hak, hak yola kullan mizana gelir seninle. Yazdıklarını not eden melekler her zaman seninle. Hak üzere yazar isen Allah hep olur seninle. Kalemin ile yağcılık yapma, bile bile kendi kuyunu kazma, Gördüğün madde ile bir anda azma, Allah'ın hatırından başka kimsenin hatırını tutma. Kalem hakkı haykıran bir sestir, kalem müminler için geniş bir nefestir, Kalem bir inkilaptır bir derstir, ne olursun yalvarıyorum kalemi hep sevindir. Kalem dünyaya bir fer, ilandır, bir fermandır. Kalem hasta olan kalplere bir dermandır. Maharet kalemde değil onu yazdırandadır. Yani Allah'tır yazdıran. Onun kadrini üstün tut her an yanında hazır olandır. Allah, Celle Allah için kalemi sen tut. Kalemi tut sen eline. Kalemini zırh gibi kuşan sen beline kalemin ile katıl hakkın seline hiç onun görün hiç görünmez muhafızları hep seninle Bismillah deyip kalemin ile atıl ortaya kalemin ile İslam'ın adını duyur dünyaya Allah aşkına kalemini satma birkaç kuruş paraya Sen kaleminle ortaya çık ki dinsizler inmesin sahaya Evet, tevhid, akaidde kaldık. Geçen akaidde efendim, kelime-i şehadetin yani kelime-i şehadeti okuyan bir Müslüman ne yapmalı? Kelime-i şehadeti duyan ve okuyan bir müezzin. Allah'tan başka hiçbir hakim ve padişah tanımıyorum. İlahi kanundan, ilahi dusturdan İlahi hükümetten başka bir kanuna, dustura ve hükümete teslim olmuyor, boyun eğmiyorum. Dünyevi olan mahkemelerden ve kuvvetlerden hiçbirini resmen tanımıyorum. Allah'ın Celle Celal'un emrinin dışından başka hiç kim bir emre tabi olmuyorum. Cahiliyetten tevarüs eden hiçbir şarta, ölçüye ve kayda mukayyet değilim. Kayıtlı değilim. Bazı insanların kendilerine izafe ettikleri beylik, ağalık, efendilik, şehir gibi şehirlik gibi intiyazlara itibar etmiyorum. Hiçbir zengine ağalık, hiçbir din adam adamına kutsiyet izafe etmiyorum. Hakka dayanmayan, hak olmayan, hakka inat ve muhalefet eden hiçbir hükümet ve saltanattan korkum yoktur. Ancak ve ancak Allah Celle Celaluh'un irade ve takdirine boyun eğer teslim olurum. Bunun dışında bütün canlı putları ve yalancıları yalancı ilahları reddederim. kısaca bir ifade kısa ifadeyle kelime işareti okuyan dinleyen bu şekil bu inançta sahip bu inananca sahip olmalı yani bunu böyle bir şey olduğunu bilmeli acaba bu dünya ve beşeri bu manalara kulak verip hakkıyla anlasa hiç durması sus, suskun mümkün hiç durması, susması mümkün mü? Katiyen, bilakis o mananın özünü anladı mı derhal harekete geçecek, bizlere karşı savaş ilan ederek pusu kuracaktır. Onlara karşı hiçbir harp etmezsek de, küfür guruhu ayaklanarak bizi tuzağa pusuya düşürmeye çalışacaktır. Hakikat çağrısında bulunan müezzinin sadasını idrak ettikleri an, yeryüzünde büyük bir değişmenin vuku bulacağını, bütün ehli küfrün, yılan ve akrep vesaire canavarlar gibi etrafınızı sarıp sizi soktuklarını ve parça, parçaladıklarını görürsünüz. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkıp bu ulvi daveti yaymaya başladığı zaman dünyanın hali yukarıda zikredildiği gibi derhal değişiverdi. O münadi aleyhissalatü vesselam Kendisi bu davetin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Keza bu daveti duyanların, onu nasıl karşılayacaklarını ve nasıl bir yola başvuracaklarını, maksatlarının ne olacağını da çok iyi biliyordu. Bu itibarla bu davetin kendilerine zarar getireceğini, menfaatlerini zedeleyeceğini anlayanlar, bu mübarek sadayı yok etmek, yükselen ilahi nuru söndürmek için gayret sarf ediyorlardı. Mabet ve manastırlarda din işlerini yürüten, Dini liderler bu sada'yı işitmekten nüfuz ve iktidarların düşeceği tehlikesini anlıyorlardı. Kabile ve aşiret reisleri bu sada'nın kendi reisliklerinin temelinde yıktığını görüyorlardı. Aynı şekilde faizci sermayedarlar, aile ve mezhep itibariyle yüksek şerefe sahip olanlar, vatan ve kavmiyet perestler, insanlar tarafından kendilerine tahsis edilen bu imtiyazdan, ...mahrum olacaklarını hissediyorlardı. Çünkü bu kelime insanları eşit yapıyor. Bir tek Allah'a yönlendiriyor. Aba ve ecdadından intikal eden örf, adet ve batıl itikatlara bağlı... ...bunlardan geleneklerinin tehlikede olduğunu görüyorlardı. Kısacası bütün sevdikleri, bağlandıkları şeylerin... ...ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıkça görülüyordu mabud olarak ittihaz ettikleri putların yok olacağını anlıyorlardı. Bütün bu farklı inançlar, gelenekler, kabile ve aşiretlere mensup insanlar daha evvel senelerce birbirleriyle mücadele etmişlerdi fakat bu ilahi davet başladığı zaman hepsi bir araya gelmiş, anlaşmış ve birleşmişlerdi. Müşterek düşman olarak gördükleri tehlikeyi ortadan kaldırmaya azmediyorlardı orada kalıyoruz. Yalnız evet. Yalnız bu ahval ve şartlar içinde hak ve hakikati gören, temiz niyetli, temiz zihniyetli salakat sahibi olanlar hak ve hakikati öğrendikten ve onu tadın aldıktan sonra bütün şiddet ve meşakkat, işkence ve zorluklara kemale afiyet ile tahammül, tahammül ediyorlardı. Hakikat aşıkı bu insanlar bu yolda ölümü bile hiçe sayıyor. Belki seve seve can vermeye hazır idiler. Çünkü davalarının hakkaniyetine, hakka ve hakikate inanmışlardı. Hepsi o kadar. Evet. Burada kalıyoruz. Bir dahaki işin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uyanlar çok azdı. Orada devam ediyoruz inşallah. Evet. şimdi. Fıkıhta okuyoruz inşallah Fıkıhta geçen 105. maddede kalmıştık Ana çizgileriyle İslam fıkhının Su ile istincanın delili Enes bin Malik radiyallahu teala anlatıyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Defi hacet için dışarı çıktığında Ben ve yaşatım olan başka bir çocuk Deriden yapılmış bir su kabı su doldurur bir kabı su doldurur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verirdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o su ile istinca yapardı. Madde 106 Taş ile istinca Taş ile istincanın delili İbni Mesud radiyallahu teala an anlatıyor. Şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Büyük abdeste çıktı. Bana 3 taş getirmemi emretti. Hz. Ayşe radıyallahu Anha'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi biriniz kazay hacet yerine getirmek için gitmek istediği zaman temizlik için yanına 3 taş alsın. Bu taşlar ona yeter. Yani temizlik için 3 taş yeteri miktarda kafidir. İstincanın fıkıh kitap yerleri ise şöyledir. Biraz bayağı bir şey var. İşte bir sürü kitap var burada. Bu kitapları okumayacağım. Çünkü zaman alıyor. El mühezep fıqhı sinne, haşyetil beycuri, şafi'i el um muhtaç, muğnil muhtaç, büyük şafi'i ilmihali, fıqhül menheci, dört mezhebin fıqhı, mezahibül erba'a, İslam fıqhı ansiklopedisi ve bir sürü efendim eserler yani. İstincan'ın fıkıh kitaplardaki yerleri. Madde 107. def hacetle ilgili deliller. Hela ihtiyacını gidermek için giren kişinin şu duayı yapar. Zeyd bin Ek Erkam radiyallahu anhudan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, min şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu abdest bozulan yerler cin ve şeytanların bulunacağı yerlerdir. İşte buralara giderken insan iyi dikkat etmeli. Onun için sizden biriniz helaya girmek istediği zaman e minel khubsi vel Erkek ve dişi şeytanlardan Allah'a sığınırım desin. Diğer bir hadiste ise Enes bin Malik radiyallahu an şöyle buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helaya girdiği zaman Allah'ın ismiyle ey Allah'ım cin ve perinin şerrinden bu ve başka pisliklerden sana sığınır. Hazreti Selman radiyallahu andan rivayet olunduğuna göre kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size abdest alır bozarken nasıl oturulacağına kadar her şeyi öğretti öyle mi? Sorulmuş da evet salat selam onun üzerine olsun Allah'ın Resulü bizlere Bizeri büyük abdesti bozarken, su dökerken, kıbleye yönelmekten, sağ elle, üçten az taşla, hayvan tezeyi veya kemikle taharet, taharetlenmekten de men etti diye cevap vermiştir. Hadiste geçen soru müşrikler tarafından sorulmuştur. Sırf Müslümanlarla alay etmek için sormuşlardı. Yani mesela giderlerdi Müslümanları işte onların boş e, şeylerini bulmaya çalışırlar. Yani e, boşluklarını aramaya çalışırlardı. Ya sizin inandığınız peygamber size bunu da mı öğretiyor? Evet. Onlar da öyle. Bunu da öğretiyor. Madde 108 Kıbleye karşı önünü ve arkasını çevirmenin, sakın, çevirmekten sakınmanın delilleri. Suraka bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz abdest bozacağı yere vardığı zaman Aziz ve celil olan Allah'ın kıblesine saygı göstersin de ona yönelmesin. Başka bir hadiste Ebu Eyyubel Ensari radiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Küçük ve büyük abdest için dışarı yani helaya çıktığınızda Yüzünüzü ve sırtınızı kıbleye çevirmeyin. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafı veya batı tarafına çeviriniz. Bu hüküm Sahrada, sahraya tahsis edilmiştir. Veya sütresi olmayıp sahra hükmünde olan mekanlara. Yani mesela sahrada boşluk alanlarda ama önünde bir sütre varsa bir mesela efendim onu şey yapacak bir sütresi varsa bunda sakınca yok. Evet. Bunun delili ise şu hadisi şeriftir. Makil İbni Mâki, Ebi Makil El-Esehdi'den demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi büyük abdest bozarken de küçük abdest bozarken de Kabe'ye ve Be Beyt-i Maktis'e Kudüs'e yani yönelmekten nef yitti. Diğer bir hadiste ise şöyledir. Abdullah İbni Ömer anh, şöyle derdi. Bir takım insanlar büyük hacetini yerine getirmek için oturduğu zaman kıbleye karşı Beyt-i Maktis'e karşı da yönelme yönelme diyorlar. Abdullah bin Ömer adıyla lan şöyle dedi. Yemin olsun ki ben bir gün bizim evin damı üstünde üstüne çıkmıştım. Bu esnada Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın büyük hacjetini yerine getirmek için Beytül Makdis'e karşı iki kerpiç üzerine oturduğunu gözümle gördüm. Mervan el-Asfar şöyle demiştir. İbn Ömer hayvanın kıbleye doğru İbn Ömer hayvanını kıbleye doğru çöktürmüş bir halde gördüm. Sonra oturup kendisiyle kıble arasında çökmüş olan hayvanı, hayvanına doğru küçük abdesti bozmaya başladı. Ya Ebu Abdurrahman böyle kıbleye karşı abdest bozmak yasak değil mi? Dedim, evet ancak bu yasak kırdadır. Yani sahralarda, boş yerlerde. Kıble ile aranda bir sütre bulunuyorsa sakınca yoktur cevabını verdi. Helada çıkarken Hz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunduğuna göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıktığında ey Allah'ım affını isterim derdi. Tirmizi'nin dipnotunda ise ismi geçen hadisin sahih olduğunu beyan etmiştir. Bu konuyla ilgili başka zayıf hadisler de vardır. Onları kaydetmeye gerek duymadık. Sahih olan hadisle yetindik. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Madde 109- Ebu e, gölgeliklerde ve yollarda abdesti bozmanın bozmamanın delilleri. Bu daha önce metinde geçmişti böyle. Şimdi onların delilleriyle ilgili siz yoktunuz o zaman. Ebu Hureyre radiyallahu anhü'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lanet getiren iki yerden sakının dedi. Lanet getiren iki yerde sakının. Sahabe lanet getiren iki yer nedir diye sorunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanların yoluna ve gölgeliğe defi hacet yapmaktır buyurdu. Yani insanların mesela yoluna veya gölgeliklerde oturdukları yerlere defi hacet yapmayın ki, insanlar size lanet etmesinler. Başka bir hadiste Muaz bin Cebel radıyallahu anhu demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanet vesilesi olan üç şeyi yapmaktan, su yollarına ve kaynakların insanların uğradığı ve toplandığı yerlere yol ortasına gölgelik yerlere abdest bozmaktan sakınınız. Yani bu üç yerde su yolları mesela kaynakların işte suyun çıktığı yerler efendim bir de yol ortası gölgelikler. Bunları bunlardan abdest bozma bozmaktan sakınınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Madde 110. Delik ve çatlak yerlerde abdest bozmanın, bozmamanın delilleri. Abdullah bin Sercis radıyallahu anh'da rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deliklere işemekten men, men etmiştir. Hişam'ın dediğine göre katadeye, deliklere küçük abdest bozmak niçin çirkin sayılıyor dediler. O da cevaben onların cinlerin barınağı olduğu söylenirdi. Ya düşünün siz mesela bir insanın, af buyurun üstüne mesela ufak suyu dökerse bir, o insan hoşuna gider mi? Gitmez. E, o delik yerlerde, o çatlaklıklarda cinlerin barınakları olduğu için o tür yerlerde de abdest, küçük abdest bozmaktan sakındırılmıştır. Madde 111 Durgun sularda abdest bozmamanın delilleri. Hazreti Peygamber sallallahu, Hazreti Cabir radiyala anıdan Cabir bin Abdullah'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akmayan durgun suya veya küçük ve büyük abdest yapılmasını yasakladığını rivayet etmiştir. Buradaki yasaklar kerahat sebebiyledir. Fakat İmam-ı Nevevi'nin tahrim olduğu görüşündedir. Yani mekruhtur kimisi demiştir. Hazreti e, İmam Nevevi de haramdır demiştir. Madde 112 Defhacet esnasında konuşmamanın delilleri. Ebu Said radiyallahu an dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim konuşarak ve aptı avret yerleri açık olarak iki kişiyle birlikte abdest bozmaya çıkmasınlar. Çünkü Allahu Teala böyle bir duruma gazap eder. Bevlederken ayakta bevl edilmemeli. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan gelen şu hadislere hadislerle ayakta bevletmenin ne seb edildiğine hükmetmişlerdir. Bu da Elazkalani'nin Fethul Bari'de beyan ettiğine göre Ebu Avvane ve İbn Şahi'nin dayanakları şudur. Şu hadistir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an kendisine nazil olalı beri hiç ayakta bevletmemiştir. Kim size Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayakta bevleti derse inanmayın. O ancak oturarak bevlederdi. Hazreti Huzeyfe radiyallahu anıl'dan şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin çöplüğüne geldi. Ayakta küçük abdest bozdu ve su istedi. Abdest bozmamanın gerek ayakta ve gerekse oturarak her iki şekilde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olmuştur. İmam-ı oturarak işemek bana daha hoş geliyorsa da ayakta işemek mübahtır demiştir. Alimler ayakta işememe hususunda ihtilaf etmişlerdir. Zahmet şunu. Şöyle. Yavrum orada abi bırakıyor. Alimler ayakta af buyurun ufak su dökmeye hususunda ihtilaf etmişlerdir. İmam-ı göre bunun sebebi şudur. Araplar bel ağrısından dolayı ayakta bevle Belki de Cenab-ı Fahri kainatta böyle bir bel ağrısı vardı. Onun için ayakta abdest bozmuştu. Yani bu hal peygamberde de vaki olmuş ya, her iki haliyle. Oturarak da ayakta da. Diyor Araplarda bu bel ağrısı mesela dan dolayı ayakta mesela abdest bozuyorlardı. Belki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beli ardından ötürü o sebepten dolayı ayakta abdest, küçük abdest bozmuştur. Bundan, yani Bu zarurete binaen. Yani. Bütün durumlarda ayakta bevletmenin mekruh olduğunu fakat çiz, sidik çizintisinde emin olunduğu zaman kerahatsiz caiz olduğunu gösterir. Yani her halükarda abdest, ay, ayakta bevletmek mekruhtur. Ama eğer kişiyim su çizintisinde yani o af buyurun çıkarmasa suyun çisintisini kendi üzerine mesela bulaşmayacağından eminse o zaman kerahatsiz caiz olur. Hanefi ve Şafii fakirlerin görüşü budur. Aya ve güneşe karşı def etmek, defiacet yapmak mekruhtur. Fakat İmam-ı Nevevi Ravda'da, Ravda bir e, kitap ismidir ve Şerhül Mezhep o da bir kitaptır. Aya ve güneşe arkasını çevirenin mekruh olmadığını söylemiş. Şerhül Vasit'te ise de kişinin gerek önünü ve gerekse arkasını her ikisinde çevirmesi eşittir. Yani mübahtır. İstincanın, istince konusunun fıkıh kitaplardaki yerlerini göstermeye çalışacağız. Bu da baya e, o konuyla ilgili baya kitaplar var. Bunu e, okumuyorum. Zaman alıyor diye. Madde 113 Bakın saatimiz sın durumu oldu? Aşağı yukarı saatimiz de dolmak üzere bu konuyu bitiriyoruz inşallah madde 113 1. kitap 5. bölümün soruları ve cevapları istincanın hükmü soru 17 büyük küçük ve küçük abdeste temizlenmek nedir cevap 17 büyük ve küçük abdesti bozarken temizlenmek vaciptir yani. soru 18 eftal olan temizlik hangisidir cevap 18 eftal olan temizlik Önce taş ile sonra taş ile önce taş ile sonra taş ile suyu kullanmak daha faziletlidir. Soru 19 İstincayı su veya 3 taş ile kısaltmak caiz midir? Cevap 19 evet. Su veya 3 taş ile herhangi birisiyle kısaltmak caizdir. Soru 20 istinca yapılacak taşın büyüklüğü ne kadardır? Cevap 20. İstinca yapılacak taşın büyüklüğü dübürü rahat bir şekilde temizleyecek, dübürün halkasından fazla büyük olmayacak. Soru 21. Eğer dilediği zaman su veya taşı seçerken hangisini kullanmak daha eftaldır? Cevap 21. Eğer taş veya suyu kullanımda birini seçerken suyu kullanmak, daha eftaldır. Yani mesela diyelim taş veya efendim işte suyu seçmekte ikisinde serbest olduğu bir zamanda yani taşı kullanmaktansa suyu kullanmak daha eftaldır. Soru 22. Sahralarda önünü ve arkasını defi hacet esnasında kıbleye çevirebilir miyim? Cevap 22. Sahralarda defi hacet esnasında önünü veya arkasını çeviremez. Onun teferruatını okuduk. Soru 23 yollarda, gölgeliklerde, meyvalı ağaçların altında ve çatlak ve deliklerde defiecet yapılır mı? Cevap 23 bunların hiçbirisine defiecet yapılmaz. Soru 24 durgun sularda defiecet yapılır mı? Cevap 24 durgun sularda defiecet yapılmaz. Soru 25 defiecet esnasında konuşulur mu? Cevap 25 def hacet esnasında konuşulmaz soru 26. altı hacet esnasında güneş ve aya karşı önünü ve arkasını çevirebilir mi cevap def hacet esnasında önünü güneş ve aya karşı önünü ve arkasını çeviremez hitamuhu misk ve fî zâlike fel yetenâfesil onun sonu misktir Bunda imrenecekler imrensin Mütafifin suresi ayet 26. Gelecek olan dersimiz inşallahu rahman saatimizde doluyor. Birinci kitap altıncı bölümün Arapça metni. orada kalıyoruz. Allah nasip edersem inşallah bir dahaki Derste ömrümüz varsa ana çizgileriyle İslam fıkhının 114. maddesinde 1. kitabın efendim 6. bölümün Arapça metninde kaldık. Evet bu arada bir şey ilave edeceğimiz veya kafamıza takılan bir şey varsa onları efendim işleyelim ondan sonra dersimize Son verelim. Evet var mı bir şey yapacağımız? Yok. Evet. Ayakta bevletmenin hani mahiyeti aslında e, necasetin insan üzerine gelme şeyinden dolayı olasılığından dolayı kaynaklanıyor herhalde evet. hani kerik görülmesinin şeyi o zannederim değil mi hocam? Evet, evet aynen öyledir ee, bu mesela birincisi. Ee, o şekildir. Diğer başka şey de vardır. Mesela af buyurun e, mesela kabir azabının mesela azabına vesile olacak. Mesela efendim necasetleri de yani bu efendim necasetlerin kendi üzerine mesela sıçrantıların yani küçük abdesti bozarken o sıçrantılara dikkat etme etmemek kabir azabını da gerektirir. Dolayısıyla işte eee yani eğer bu noktada eminse mesela kerahati ortada kalkıyor. Fakat her halükarda mesela Müslü alimler bunun mekruh olduğunu söylemişlerdir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyde de efendim ayakta ufak su döktüğüne dair mesela e, kaynaklarda geçiyorsa da mesela o kay şeyin efendim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte ya bir bel ağrısının nedeniyle bu sebepten ötürü o efendim zarurete binaen yapmıştır. Dolayısıyla yani buna binaen Müslümanlar Allah Resulü'nün bu mübarek hayatı yani muallakta kalmasın. Efendim sıkıntıda olduğu zamanlarda ya böyle bir şey olur mu demesin o sıkıntıdan kurtulmanın çareleri. Evet. On mu Peki. Cahfer abi bir şey lava yapacağımız var mı? Yok. Buyur. Hocam bu şeyden şaka konusunda mesela bir insan bir insanla muhabbet yaptığı zaman onunla bir ülsüsü. Yani benim yapacağım şaka Karşı iki insanı kırıyorsa, üzüyorsa Evet O şakalıktan çıkıp artık onu Günaha doğru yol oluyor, onun hakkı gelmiş oluyor, evet Şakalar çok ölçülü olmalı Mesela bir Müslüman bir insan Ağzına açılan çocuklar çok dikkat etmeli evet. Canım ben şaka yaptım, sen şaka yaptın ama Diğer tarifi biraz biraz evet. Buna Evet buna çok dikkat edin bu konuda ben evet. Evet. Peygamber efendim bize şaka yapmıştı ama o şaka Çok güzel bir şey çildi. Evet. Yani işte bu konuda... mesela Bu şaka yaparken mesela genelde... Hani e ...söz şakasında yalan devreye giriyor. Evet. Bu özellikle var. E mesela... ...işte... ...biri de diyor ki işte şöyle olmuş, böyle olmuş korkutmak için... Ama aslında olmayan bir şey söylediği için şaka yapıyorum diyor. Sonra şaka yaptım diyor ama Hı. oradaki söylenen e, şakayla söylenen şaka şeyiyle söylenen yalan da herhalde e, kerek görülüyor yani. Hoş hoş değil değil mi hocam evet. bu konuda? Şimdi Cafer abinin buyurduğu gibi sizin de buyurdunuz gibi mesela aynen öyledir. Mesela şakalar ölçülü olmalı. Mesela diyelim ki velev ki bir çocuğumuza bir şey versek dahi bir şey verdiğimiz takdirde o çocuğa mesela ben şunu sana ben şu şunu yap bak ben bunu sana vereceğim diyerek eğer kişi o yaptığı şeyi mesela o çocuğa karşı mesela onun mesela o söylediği ben bunu vereceğim deyip de vermezse o da ayrı bir yalandır mesela efendim işte dediğin şekilde mesela ben işte birisine mesela bir şey şey yapıyorum işte yalan dolan karıştırarak ya ben bunu şaka yaptım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şakaları da ciddiydi ciddiyeti de ciddiydi Sıra bir gün efendim sallallahu aleyhi ve selleme yaşlı bir kadın geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki yaşlılar cennete giremez bakın şimdi kadın üzüldü gitti tabi üzüldü yani Allah Resulü böyle niye dedi diye halbuki burada bir yalan yok bir şey de yok. Kadının üzüldüğünü duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya yaşlılık dünyadadır diyor. İnsanlar cennete girerse de cennete genç olarak girer. İhtiyar olarak girmez. Bakın şaka ama ciddi bir şaka. Mesela birisi bir şey söylerdi he o gözünde ak olan kişinin çocuğu mu derdi. Hangi bir insan var ki gözünde ak olmasın? Herkesin gözünde ak var. İşte buna benzeyen gerçeği ifade eden her şakayı yapardı. Kısala birisi geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulullah diyor ben savaşa katılacağım ama benim savaşta binecek bineğim yok. Bana bir binek temin eder misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sahabeye dönüyor diyor ki şu kardeşinize bir deve yavrusunu getirin. Binsin ona. O da diyor ya Resulullah, ben diyor kocaman adam bir yavru diyor beni nerede taşır? Hiçbir deve var mı ki bir devenin yavrusu olmasın diyor. Bakın. Yani şaka ama ciddi bir şaka yani. Gerçeği ifade eden bir şaka. İşte onun için yani bu şekilde şakalar sıkıntı yok. Ama mesela işte efendim ya işte babam falan yere gitti ya ben bunu şakadan söyledim. İşte çocuğum falan yere gitti ben bunu sakalan söyledim. Yani Aslın işin aslını mesela değiştirerek mesela esas vasfını değiştirerek bunu söylemek günahtır ve dolayısıyla harama girer. Ama bu işin bir de tevriye yolu var. Tevriye. Mesela. Şimdi diyelim ki bir insan bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevereye hicret ederken yola çıkmışlardı. Efendimiz sallallahu Hazreti ve sellem Hz. Ebu Bekir, hazretleri Birisi kendisine bu adam kimdir diye sorduğunda o benim kılavuzumdur derdi. Bakın aslında burada sanki bir yalan gibi bir şey var ama değil. Tevriye yolu. Yani kılavuzumdaki derken yani benim önderimdir, rehberimdir. Ama düşmana efendim bu şekilde cevap verip de yani o gideceği güzergahı değiştirerek yani kendisiyle beraber gittiği kişinin kim olduğunu söylememektir yani. Anlatabiliyor muyum? Bu caizdir. Böyle bir durumlarda bunun adı da tevriye denilir. Yani gerçeği gerçeği mesela açıktan değil de kapalı bir şekilde ifade etmek. Üstü kapalı. Evet. Başka burada ilave yapacağımız. Buyurun. Şeyden konu açılmışken yanından şey merak etmişimdir hocam. Bu eee ...romanlar yazılıyor mesela, hikaye kitapları yazılıyor işte... ...bu tür kitapları yazmak... ...hani hangi kategoriye gider mesela? işte yazar o düşünüyor, kafasından bir şey kurguluyor... ...onu işte... ...kitaplaştırıyor... ...bir hikayeleştiriyor... ...ve onu işte... ...alıyor, insanlar okuyor, hani bu... ...belki şey yazanlar da var. Hani tarihte olmuş olaylardan hareket ederek e, ya da olmuş olayları yazanlar da var tabi de. Onlar tabi ayrı. Ama çoğu romanlar mesela hani gerçekten çok alakalı değil. Evet. Bu hangi kategoriye giriyor hocam? Yani bu caiz midir? Hani yalana mı girer? Yoksa hani bu roman olduğu herkes tarafından bilindiği için evet. hani bu doğruluğu Olmadığını zaten insanlar bilerek bunu aldığı için. Hani bu yalan olmaz mı? Ne demek lazım burada? Şimdi romandır diye mesela yazıp bu yalan sayılmaması romana istisna edilecek bir şey değildir. Mesela yalan her yerde yalandır. Roman için de yalandır. Başka bir şey için de yalandır. Bir roman yazarken eğer o roman bir gerçeği yansıtır misalleri verip de ...yaşanmış bir şeyi yasıtarak kaleme dökülmüşse... ...buna bir sakınca yok. Ama bunu yalandan... ...işte kafadan atarak... uydurmasyon bazı şeyleri ortaya koyup da... ...mesela işte halkın teveccühünü... ...kendisine çekmeye çalışırsa... ...bu haramdır. Çünkü orada gerçek, mesela... ...ama mesela yaşanmış bir şey var... ...yaşanmış bir hayatı... ...bir öyküyü siz mesela dile getirip... ...romanlaştırıyorsunuz... ...bu herhangi bir sakınca yok... Ve dolayısıyla eğer o yaşanan yaşantı insanlara yön gösterip insanları efendim işte belli bir takva yollarına götürebiliyorsa üstelik bu mesela bir taşla iki kuşu vurmaktır. Hem fikri, fikri açmak hem de kişiyi manen beslemektir yani. Takvaya, takva yoluna götürmektir. Eğer böyle olmazsa o zaman haram olur, günah olur yani. Evet. Tamam mı? Sami Efendi, bir şey var mı? Cafer abi, bitti. Ee, o zaman bir de bir şey, Şuna, bu şey demir geçti şeyde, e, nalet etme konusu. Evet. E, nalet etme konusu gerçekten de çok dersetli bir kelime, dersetli bir bedava. Evet. Veya işte irdeleme veya ne bileyim işte, bundan Hı. daha büyük bir şey olur mu yani? Evet tenkiş etme. İnsan ağzına yani, sakız etmeyecek onu ya, kesinlikle. Bunu hiç kesinlikle Herkes... hiç akıldan bile geçirmemek lazım. Evet. evet. Lanet, lanet bir şeye lanet etmek çok gerçekli bir şey. Evet. Ee, bir de e, neydi diyecektim şimdi bir şey daha birazcık. Valla unuttum. Ha, hocam bu Arapçada fisebillah ne demek? Mesela. Fisebillah. Eee Bizim orada gelemişim Allah, Allah için. Allah. Biri birine böyle öyle dedi. Yavuz senden yaha seçiyorum fisebillah diyorum mesela. Bizim orada derler dersine. De de Yavuz senden hiç doğru söylemiyorsun. Hep gördüğün işleri yanlış yapıyorsun ya. Sen, senin elinden fisebillah. Böyle işte. Böyle de bu fisebillah. Fisebillah çenemesi yani, yani Arapçası ne demektir? Fisebillah kaymış herhalde. Şimdi birinci soru bu lanetlemekle ilgili. Bu lanetlemenin her halükarda mesela yasak edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az önce mesela okumuş olduğumuz o lanetlenmenin kötülüğüyle ilgili hadisleri. Bir hadislerine geçti. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem lanet eden kişi diyor. O lanet efendim gök kaplarına doğru gider. Gök kapları kapanır. Yer kaplarına doğru gelir. Yer kapları kapanır. Sağa gider yol bulamaz, sonra gider yol bulamaz sahibine döner. Yani eğer o lanet eden kişiyi lanet ed edilmeye müstahaksa zaten efendim ona ulaşır değilse lanet eden kişiye döner. Allah bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin lanet edici değildir. Yani müminin sıfatında bu yoktur. Onun için lanet etmekten uzak durmak lazım. Şimdi fisebilillah kelimesi yani Allah yolunda yani Allah yolunda demektir ama fakat şimdi insanlar, <gülüyor> maalesef şimdi, adam mesela memleket, bizim de bazen öyle memlekete diyor ki, ya diyor ben seni Allah'a havale ettim. E, ya nasıl diyor, o değil de, e, ben seni Allah'a teslim ettim. E bu kötü bir şey değil ki, seni Allah'a teslim ettim. E, yani Allah'ın em emniyetine, güvenine verdim seni. Bu bir beddua değil, bir şey değil, adam dua zannediyorum Ya işte efendim, ya senin elinde fise bililla. Evet, mesela evet, evet. aslında manasını bilmediği için sen nerede fise yani senin elinde Allah yoluna yani haşa sanki bir e, isyan varı gibi bir şey oluyor. E, yani o mesela e, onun mesela şer'i bir delil ve kaynağı yoktur. Dolayısıyla söylediği bir söz ancak yani mesela yani o karşıdaki kişi yani kötülük yapmıyor. Yani aslında Kendisi yani sen yani ben senin elinde Allah'ın yoluna mı gir, yoluna gireceğim? Yani ne demek yani sen demek ki ben bana kızarak mı Allah'ın yoluna gireceğim? Yani fisebiliyle Allah yolunda yani Allah yolunda. Evet. Onun için mesela tabii böyle şakalar da güzel değil. Böyle şakalar da güzel değil. Yani çünkü mesela eğer fisebili ise Allah içinse o zaman mesela kişilerin minnetine şeyine değildir yani. Kişilere kızarak değil. Yani mesela adam diyor, Nuh diyor, peygamber demiyor. Yani bunlar yani inadın, efendim hevay nefsin, efendim perest olan insanların Yani Bunun dışındaki yani bu olgun insanların işi değil. Olgun insanlar bunu yapmazlar yani. Evet. Belki de hocam orada böyle, orada şimdi belki şöyle olabilir. Biri birine kızmıştır, hani işte bir şeyinden ötürü, hatasından ötürü... Yahu fisebillah demiş, artık Allah yolunda git diye belki demiş olabilir. O da işte kullanım alanı zamanla değişerek böyle olmuş. Halbuki karşısındakine adam demiştir. Evet. Artık Allah yolunda git gibisinden. Belki öyle olabilir o, demiş. O. Öyle olması güzeldir. Ya kardeşim, ya sen yeter artık be. Ya gir Allah'ın yoluna. Gir gir al, sen tövbe istiğfar et. Artık mesela nedir bu şeytanın? Adımlana, ayaklana, ayak mesela uyduruyorsun. Artık tövbe et, Allah'ın yoluna gir. Demek suretiyle böyle olursa sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok, evet. Evet, peki. Tamam mı efendim? Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun selamun alel musselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatihama as salavat Allah'ım sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Ve yakal istayid. Ya vemos la